programa sunar. Hoş geldiniz değerli izleyenler. İyi bir pazar diliyoruz. Ben Doğan Celoğlu, program arkadaşım Polat Doğru. Sizlerle bugün yine önemli bir farkındalık üzerinde konuşmak istiyoruz. Bugün hangi konuda ne gibi bir farkındalık üzerinde konuşacağız? Program arkadaşım Polat doğru sunsun istiyorum. Eyvallah. Polat'cığım. Sağ olasınız hocam. Hocam bugün mesele şu. Ben kaçtan beri sizinle birlikteyim? Yani o 12 sene falan oldu. Biz neredeyse 12 senedir... Bir arada çalışmalar yürütüyoruz, ben sizin konuşmalarınızı dinliyorum, yazdığınız kitapları okuyorum ve son birkaç yılın içerisinde sizin bir konuyla ilgili eskisinden daha, nasıl diyeyim, daha farklı demeyeceğim ama onun biraz daha geliştirilmiş bir tavrı içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bundan önce iletişim konusunun üstünde çok çok yoğun dururdunuz. Yani evet. iletişimin çok önemli, yaşam için vazgeçilmez vaziyette olduğu konusunun üstünde ve bununla ilgili bilinç geliştirilmesi konusu üstünde çok yoğun dururdunuz evet. fakat son dönemde bununla beraber ilişki bilinci diye bir konudan bahsetmeye başladınız yani insanların evet. ilişkilerinin de çok önemli olduğu ilişki içerisinde olma bilincinin de çok önemli olduğu üstünde durmaya başladınız ve İletişimi ilişkinin içerisinde bir parça gibi tanımlamaya başladınız. Hı hı. E, ne oldu önce? Bir onu duymak istiyorum ben hocam. Yani ne, ben, her şeyden önce bu saptamam doğru mudur? Onu da merak ediyorum. Yani ben kendi kendime mi çıkartıyorum bunu yoksa hakikaten doğru bir saptamam mıdır? İkincisi de eğer böyle olduysa neden böyle bir değişikliğe gittiniz hocam? Doğru. Gerçekten ben de kendimi gözlüyorum ve e, böyle bir iletişimden ...vurgulamam, iletişimden hı hı. ilişkiye doğru kaldı. Evet. Ee, arada da tanıklık diye bir kavram Aynen yer almaya öyle. başladı. Ee, ve e, birçok e, olaylar daha anlamlı hale gelmeye hı. başladı. Bilimde de... E, ...bilim tarihine baktığımız zaman e, bir Kur'an, bir hı hı. teori... Yavaş yavaş geçerliğini zayıflatıyor. Evet. Daha yeni bir kuram yerine almaya Hı -hı. başlıyor. İşte fizikte Einstein'dan sonra izafiyet kavramının yerleşmesi evet. gibi Newton fiziğinin yerini almaya Doğru. başladı. Ben seminerler verirken ve kitabımda içten içe bir noktada demek ki tatmin olamıyormuşum. Ama Hı -hı. onun ne olduğunu bilemediğim için üzerinde de pek gitmiyordum. E, fakat Söyledikçe Kristalleşmeye başladı ve Şunun farkına vardım Önce şu soruyu sordum İletişim evet Nasıl olduğunu anlatıyorum hı hı. E, Ve ne kadar verimli olur olmaz Nelerin farkında olmak lazım Onu anlatıyor ama Neden iletişim konusunda bir açıklığa seçikliğe hı hı. Kavuşmamış olduğumu anlattım Neden iletişim Ayrıca şu tip gözlemler kurmaya başladım Yani çocuk Ha. önce babasının gözüne bakıyor. Ona bir şey söylemek istiyor. Neden teyzesinin veya da sokaktan geçen adamın değil de babasının gözüne bakıyor? Neden onun bakması çok önemli? Eğer mesele iletişimse orada da bir iletişim var değil mi? Evet. evet. evet. Ve kendi kendime düşünmeye başladım. Ben yani Amerika'da bulunduğum zamanlarda yüzüme bakan, gülümseyen Hangi falan diyen böyle insanlar vardı, güler diye nasıl falan diye soruyorlar. Ama içimde müthiş bir yalnızlık hissediyordum, <gülüyor> kesmiyordu beni. Ulan bende mi bir tuhaflık var falan şekilde. Bir sürü arkadaşım var gibi geliyordu. Aha. Ve bunlar üzerinde düşünmeye başlayınca yeni bir bilinç oluşmaya başladı bende. İlişki ee, ve oradan şunun farkına vardı: İletişim bir araç. ...nasıl ki şimdi insanlık para üzerinde çok duruyor. Evet. Ben de iletişim üzerinde para gibi çok duruyordum. Aha. Ama bir gün gelecek insanlar anlayacak. Para ne için var ya? Aa. Para yaşamak için var ya. Ben de şimdi diyorum ki... ...iletişim ne için var ya? İletişim ilişki için var. O çocuk... ...babasıyla olan ilişkisi... ...önemli olduğu için... ...onun gözüyle görünmek istediği için... ...baba bak diyor, baba bak. Başka birisi... ...aa Hakan değil mi ağlıyor falan filan... ...bakıyor. Umurunda değil çocuğun. Eğer sadece iletişim mesaj olsaydı... ...rahattıkla... ...onun için şunu farkına vardım... ...biz esas itibariyle... ...ilişkinin peşindeyiz. Ve... ...bunu doğuştan biliyoruz. Çünkü... İlişki içinde olduğumuz insanların tanıklığı bizim kimliğimizi, ne olduğumuzu, ne olacağımızı etkileme durumunda. O bakımdan işte diyorum çocuk bir ilişkiler ortamına doğuyor ve insanlar ilişkiler içerisinde yaşayıp öldüğü zaman da ilişkiler içinde gömülüyor. <gülüyor> Peki hocam. Hocam arkadaşlar bir takım sorular topladılar. Vatandaşların size sorduğu sorular var. Bir onları dinleyelim. Ondan sonra da tekrar konuşmaya devam edelim. Evet. Doğan Bey merhabalar. Kaç çeşit ilişki türü vardır? Merhaba Doğan Bey. Size bir sorum var. Sizce ilişki nedir? İlişkinin önemi nedir sizce? İlişki neden önemlidir? Sağlıklı ilişkiler ne üzerine kurulur? İletişim ilişkinin aracı mıdır? Doğan Bey merhabalar. İlişkiye yatırım yapmak ne demek? Bütün ilişkiler önemli midir? İlişki için nelere ihtiyacımız vardır? Ee, benim sorum, ilişkileri sağlam tutmak diye bir kavram var. Ee, bunu açıklayabilir misiniz? Yaşamda en iyi kavram ilişkiler midir? Evet, teşekkür ediyoruz soru soranlara. Oldukça işin özünü her zamanki gibi yakalayan Yakalamışlar sorular. Yakalamışlar hocam. Ben de o zaman sorulardan bir tanesini sorayım. İlişki nedir demişler hocam. Bir tanımla girelim mi? Siz neden bahsediyorsunuz ilişki dediğiniz zaman? Her şey girer mi bu ilişki kapsamına? İlişkiyi tanımlayabilmek için... <gülüyor> önce <gülüyor> tanık kavramını tanımlamak Tanımlayalım yani. hocam. Ben serbestim yani. Uygun görüyorsanız bu pazar <gülüyor> sabahı. <gülüyor> Şimdi... E Birisinin beni algılaması benim Hı. gözümde önemli olmaya başladığı zaman o kişi tanık olmaya başlıyor benim için. Tamam. Örnek desek mesela bir öğretmen tanık mıdır hocam? Sınıfa girdi. Aha. Şimdi öğrenci baktı, öğretmen. Öğretmenin gözünde görülmek, öğrenci için önemli ise göz göze gelmek... Ve öğretmenin onu nasıl algıladığı önemliyse öğretmen önemli bir tanık ki genellikle bizim kültürde çok önemli. Peki bir karı koca için düşünelim hocam. Onlar birbirlerine tanık mıdır? Yani aslında, ideal bir ilişkiden bahsediyorum. Aslında Polat ben şuraya gidiyorum. Ee, şimdi Aslıya buradan selam diye. <gülüyor> Sen Aslıya evlenme teklif ettiğin zaman aslında şunu söylemiş oluyorsun Aslı. ...senin hayatındaki en önemli tanık ben olmak istiyorum. Hı hı. Ve... ...ömrümü... ...benim hayatındaki en önemli tanık sen... ...senin hayatındaki en önemli tanık ben olarak geçirmek istiyorum. Aslı evet dediği zaman... ...hem kendisi için hem de senin için bir şey söylemiş oluyor. Benim hayatımdaki en önemli tanık olmanı kabul ediyorum. Ama... ...herhalde anlıyorsun ki... ...sen de benim hayatımda en önemli tanık olacaksın... ...ben de senin hayatında en önemli tanık olacağım. Poyraz doğduğu zaman da farkında olmadan bir tanıklık ortamına doğmuş Doğru. oluyor. Ve sizin yaptığınız tanıklıklar çerçevesinde o da Poyraz kimdir onu keşfetme yoluna girmeye başlayacak. O bakımdan tanıklık birbirine önem veren insanların algılaması çerçevesinde kurulmuş bir ilişki bu şekilde tanımlamak lazım. Müthiş hocam. Evet. Peki hocam şimdi bu yaşam ilişkiler içinde yaşanıyor. İlişkilere doğuyoruz ve onlarla gömülüyoruz dediniz. Yani ben şeyi merak ediyorum. Her ilişkiyi önemseyecek miyiz bu hesapla? Yani bir sürü ilişki var benim hayatımda. İşte buraya kanala çekime geliyoruz. Başka yerlere gidiyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Apartmanımız var, komşularımız var, yani bizimle normal bir hayatımız var ve bu hayat içerisinde bir dünya insanla karşılaşıyoruz. Evet. E anladığım kadarıyla bunlarla da öyle ya da böyle bir ilişkimiz oluyor. E hepsini önemseyecek miyiz hocam? <gülüyor> ya ya da böyle bir ihtiyacımız var mı? Yani öyle olmalı mı? Hepsinin farkında olma ihtiyacımız var ama... ...hepsini önemseme ihtiyacında olamayız. Çünkü bizim beyin sistemimizde... ...farz edelim ki 100 birimlik bir enerji var. Tamam. Beyin muhteşem bir şekilde... ...bazı tekrar eden ve... E, ...yani e, yürütülmesi artık e, sıradanlaşmış... Hı hı. E, ...ilişkilere daha az zaman ayırıyor, hı hı. daha az enerji veriyor. Ve onu sen... E, yani merhaba deyip geçtiğiniz insanlar oluyor. Ama o merhaba demezse, başka türlü bakarsa, o ok burada bir şey var. Sonra düşünürüm diyorsun, bir yere koyuyorsun. Böylelikle günlük hayatını devam ettirdiğin, senin e, hayatın içerisinde, o toplumun içerisinde yaşarken e, yürütmen gereken ilişkiler diye bir kategori var. Onun için e, yani alışveriş yaptığın işte berberin, arkadaşların şu veya bu şekilde onlar enerjinin ...diyelim ki yüzde yirmisini alıyor. Anladım. Geri kalan yüzde sekseninde... ...çok önemli. Yönettiğin insanlar oluyor. Sen bir yöneticisin. Evet. Ve onların içerisinde 3-4-5 tanesi var ki... E, ...sorun çözülmesi gereken durumlar var. Çözülmediği hmm. takdirde gelecekte olanlar var. Ve bunların hepsinde sezgisel olarak farkındasın. Doğru. Ee, ve bu seçimler çerçevesinde... ...hayatını oluşturuyorsun. Şimdi... ...zaten değerler... ...bunun için var. Hı hı. Neye enerji veriyorsun, neye zaman veriyorsun... Şimdi geçenlerde bir, bunu söylemek istiyorum hakikaten, tabii, tabii, tabii, ee, hocam, bir akademik ortamdayız. Türkiye'nin bir kuruluşunun başında olan Hı -hı. tanınmış bir CEO, yönetici... ...Güney Kore'ye örnek verdi. Dedi ki Güney Kore teknoloji alanında elektronik iletişim alanında çok ileriye gitti... Hı -hı. ...ve bunun altında bir adam yatıyor dedi. Bu adam 21 yaşından itibaren bu alana kendini adamış... ...sabahleyin 5 buçukta geliyor, akşam 11'de çıkıyor. <gülüyor> ve halen 65 yaşında bunu böyle yapıyor dedi. Ve bunu dinleyen gençlere örnek olarak gösterdi. İçim böyle cız etti. Haftanın 7 günü böyle yapıyormuş bu adam. Yani sıra bana geldiğinde çıktığımda maalesef o gitmişti ama... ...şunu söyledim, dedim arkadaşlar... Yani bazı dinlerde kendisini tanrıya adamış ve Nasıl? evlenmeyen veyahut işte dağın başına çıkıp oturup kendisini tanrıya dayanlar var. Saygım var. Ama birisi bir şirkete kendi hayatını bu kadar adamışsa patron zengin olsun diye evlenmesin. Ve çocuk yapmasın. Vebali <gülüyor> var. <gülüyor> ve, e, ve konuşan adamın çocuğu olduğunu biliyorum. Aha. Yazık. Yani çocuğuyla karşılaşmadım, eşiyle tanışmadım ama yazık. Bir insanın onun için hangi ilişkilere ne kadar zaman vereceğim, öncelikleri nedir konusu çok önemli. Hı hı. Ben bir iki gün içerisinde bir insanın günlük yaşamında hangi ilişkilere ne kadar zaman veriyor, enerji verdiğini görürsem eğer, o adamın değerleri hakkında gayet iyi bir fikrim olur. O bakımdan hepsini aynı şekilde vermek normal diye. Yaşamın dinamikleri içerisinde bazen verebilirsin. Bazen 2 ay, 3 ay, Tabii. sabahleyin 5.30'da bütün gece orada kalabilirsin. 3 ay, 4 ay, 5 ay, onu anlarım. Ama... 21 yaşından 65'e anlamam diyorsunuz değil mi öyle? E, yine anlarım ama evlenmesin. <gülüyor> yakmasın. Ee, yani çocuk Yapacaksan sahibi Yapacaksa kendine yapsın evet, diyorsunuz. Evet. Nasıl o istiyorsan? evlenmiş işiyle Allah Allah. Berhuda için. O aletleri da <gülüyor> herhalde ne kadar önemli ya falan filan diyorlardır bilmiyorum. Yani netice itibariyle araçla amacı karıştırmak çok yazık oluyor. Peki hocam. Biraz... ki verdiğim para örneği bunun için Çok güzel önemli. örnekti bence hocam. Hocam biraz da dedikodu yapalım istiyorum ben. E, biz... Pola <gülüyor> Dedikodu yok. <gülüyor> ya, öyle diyelim hocam adına. Hadi Peki. ben öyle demiş olayım hocam. E, zaten kimsenin haberi olmuyor Siz biz burada konuşuyoruz bu hikayeden Şimdi bizim topluma baktığınız zaman iletişim ve ilişki konusuyla ilgili bilincimizi nerede görüyorsunuz hocam? İlişki İlişki üstünde görüyorsunuz evet. bilincini Biraz anlatsanız bunu hocam Önce Birisi tanıştı Aha. Kimin oğlusu? <gülüyor> nerede doğdu? <gülüyor> Kimlerdensin kardeşim Aha. sen der önce tamam mı? Aha. Ve bir ilişki kuruduğu zaman adam rahatlar. Sen ya ne o. Hangi? oradan <gülüyor> ha? Hakikaten doğru. O. Bilmem neyi tanıyor musun falan, falan. Berber vardı evet falan. Bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey Ve tabii. o zaman sana bakış tarzı değişir. Hı hı. Şimdi ben geri dönüp bakıyorum. Bunların farkında değildim. Keşke olsaydım. Eşemim farklı olurdu herhalde. Beni bir şey rahatsız ederdi mesela. Yargılamış gibi oluyorum ama... Allah affetsin. Şimdi Amerikalı arkadaşlarım var, evlilikleri var. Aha. Şimdi kadın kar kocasına diyor ki, işte, Good morning George. How are you? Doing? Good morning. Ulan bu kadının kocasına bakışı, günaydın deyişi. Aha. Bakıyorum. Başka bir adama bakışı ve günaydın deyişi hiç farklı değil. Postacıya bakar Aha. gibi. Değil. Aynı şekilde, aynı <gülüyor> şekilde söylüyor. Doğru. Beni böyle tuhafına giderdi. Ulan benim karım böyle yaparsa bozulurum derdim ya. Ve hiç farkında değil yani böyle. Şimdi orada herkesle aynı şekilde ilişki değmiş gibi bir tavır içerisinde bu sosyal ilişkiler çerçevesi. Evet. Bizde ise selam verilecek adam var, verilmeyecek adam var. Şöyle bir bakarsın yani bir de nasıl selam vereceğin falan bir birisi selam verir. Ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o efendinin bilmem ne hallesi sesi biz de ilişki bilinci bence bence gereğinden fazla ağırlıklı olarak Aha. iletişim bilincini engelleyecek şekilde kaymış vaziyette. Dezavantajı olabiliyor yani bu ilişki bilincinin. Evet. Yani o kadar ilişkiye önem vermiş durumdayız ki diğer insanlarla iletişim içinde olduğumuzu körleşmiş durumdayız diyorum. Ve iyi bir, şey değil. bir de ben bir gıcıklık yapmak istiyorum hocam. Demin bir şey söylediniz de o, o benim aklıma takıldı sorayım sormayayım diye gidiyorum geliyorum ama sormadan edemeyeceğim. Ya ben biri bana nerelisin hemşerimiz bilmem ne falan filan deyip buradan bir ilişkilenme kurduğu zaman buradan bir yakınlık gösterdiğinde arkamı dönüp kaçasım geliyor benim. Yani bir, bir, bir şey yapay geliyor orada bana bir şey böyle zorlama benim ben oluşumla ilgili değilmiş gibi geliyor. Yani benle Polat olduğum için değil, bilmem nereli Polat olduğum için, bilmem kimin oğlu olduğum için gibi geliyor. Ve bundan dolayı da bir ilişki kuracaksa kurmasın abi diyesim geliyor. Şimdi e, <gülüyor> iyi söyledim tamam burası yeri konuşalım. Fakat o adamın gözünde hakikaten sende ondan başka bir şey yok ki. Hmm. Hakikaten yok. Yani bir adamın <gülüyor> anasının, babasının, halasının, mahallesinin geldiği yerin ötesinde başka ne olabilir ki? Hmm. Yani ben silif geli, Mukaddem Mahalleli, Cüceli Sami'nin oğlu olmanın ötesinde başka ne olabilir ki? Ondan dolayı birisi benimle <gülüyor> tanıştığı zaman Cüceli Sami'nin 11 numaralı oğluyla konuştum dese yeter. Yani kültür öyle hazırlamış zaten. Amin. Ee, ben Eskişehir'de <gülüyor> bir seminer veriyorum ve böylelikle... İşte ait olma birey olma dengesiyle ilgili konuşuyorum. Aha. Ve bununla ilgili baya uzun uzun konuşuyorum. Ee, Ara verdik. <gülüyor> Benim yayıncım o zamanki yayıncı. Evet. İşte arada... <gülüyor> ...ailesinden kişiler gelmiş. Aha. Doğan abi dedi. Arada. Bu dedi ablam dedi. Merhaba dedim. Ablasının ismi yok. Ablam. Ablam dedi. Ablasını tanıttı. Bu dedi işte ablamın en büyüğü dedi. Bir kız çocuğu gülümsedi. Allah maaf Bu dedi en büyükleri. dedi. <gülüyor> Üç tane bu ortanca bu da en küçük dedi. Hiçbirisinin ismi yok. Hiçbir şey eksik kalmadı abi. Ablasını tanıttı abla olarak. Şimdi ben tanıyorum kendisini evet. ablası. Yiyenler. Ablasının büyüğü, ortancası küçüğü. Tamam. Tamam hiçbir şey tamam. eksik değil. Şimdi <gülüyor> benim de gıcıklığım tuttu. Senin tuttuğu gibi arası ya. <gülüyor> dedim çok memnun oldum dedim. <gülüyor> ...işte ismini kullandım, Erdoğan'ın ablası dedim. Keşke isminiz olsaydı da size hitap edebilseydim dedim. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> çok yakınıştı abi. <gülüyor> dedim böyle, farkına vardı. Onun üzerinde konferans veriyorum yani. Dedim sizin de aynı şekilde, Erdoğan'ın ablasının... Küçüğü. <gülüyor> evet, o küçüğü, ortancısı büyüğü. <gülüyor> Hakikaten kültür bunun ötesinde bir şey aramayı lüzumsuz bulmuş. Şimdi yavaş yavaş... ...işte e, birey var lan... ...bir de birey diye bir şey var... ...senin ha. gibi böyle gıcıklar çıkıyor... ...bunun ötesinde Polat... bu hiç ilgilenmiyorlar diyor... ...adam bakıyorlar... ...ne oldu bu adam niye kızdı ya diyor... ...bir şeyler oldu diyor... O bir de diyor ki ya adı Polat değil mi... ...zaten bu diyor kızacak ya şey arıyor. Diyor. ...ya hakikaten bir şeyden rahatsız oluyorum... ...ne olduğunu tam ben de tanımlayamıyorum... ...ama bir, bir sıkıntı yaşıyorum ama oluyorsun orada... ...oluyorsun değil mi? ...oluyorum hocam... ...oluyorum yani... ...evet dediğiniz gibi bakabilirim... ...yani... Hakikaten başka nasıl değerlendirsin diyebilirim ama orada benim sorun yaşadığım yer şurası ben öyle bir değerlendirme yaptığımda tamam başka ne olabilir ki haklıdır adam böyle bakmakta dediğimde bizim ilişkimiz bir adım öteye geçmiyor bence. Evet. Yani Ve, orada kalıyoruz o zaman evet. bilmem nereli iki tane adam olarak devam ediyor o ilişki derinleşmiyor ve öyle yüzeyde bir yerde kalıyorsun o zaman ne ne konuşacağız bizim oranın yemekleri bizim oranın bilmem neleri bilmem nesi bilmem neleri. ve ee sonra onun ötesinde bir ihtiyaçta duymuyor. Hmm. Ondan dolayı bir ülkeye gidiyor aynı yöreler birbirini buluyor. 30 yıl sonra bakıyorsa oranın yabancı dilini öğrenmemiş kültürünü öğrenmemiş müziğini dilini sanatını herhangi müzesini ziyaret etmemiş ha köyünde kalmış. Ha, orada Hı -hı. mahallede kalmış durumu oluyor. O bakımdan... <gülüyor> ...eksik olan... körlük olan bir şeyin farkına varmamız lazım. Yüzyıllarca böyle olsun hocam... ...ne olur dersen... ...o Polat olan... ...öz yaratıcı evet. düşünür. Filozof oradan çıkıyor, bilim adam oradan çıkıyor. Doğru. Gerçekten iş adamı oradan çıkıyor. O bakımdan... ...senin o tarafını tanımlayamamış... ...bir toplum... Hı -hı. ...gelişim... ...ilerleme konusunda... ...koca bir kapıyı kapatmış oluyor. Onun için çok önemli. Yani ben e, hakikaten... ...kendim olamadığım yerde... ...bu dediklerinizin herhangi birini yapmam mümkün değil. Yani ne yaratıcı olabilirsiniz, ne bir şey olabilir. O zaman var bir kalıp, o kalıbın içerisinde... ...o muhabbeti döndürürsünüz. Peki ne yapacağız? Pardon yapacağım? Polat, bu aynen sınıfa giren... ...bir öğretmen için de geçerli. Hmm. Şimdi birisi senin işte doğduğun yeri, babayın yaptığı işi, mahalleni öğrendi ve bitirdiği işi. Öğretmen de sınıfa girdiği zaman aynı şeyi yapabilir öğrencisi için. Vay. Ve o zaman düşünebiliyor musun? Ne müthiş kapılar kapanmış oluyor. Ana baba da yapar hocam. Yapar değil mi? Yapabilir. Niye yapmasın ki? Yani Çocuk dediğin böyle olur. Olsa olsa bunu yapar hoşlansa hoşlansa bundan hoşlanır. E bir baba olarak da ben de bu kadar görevim var. Onu yaptım. Annesi de üstüne düşeni yaptı. Bu kadar yani. O, oraya da gidebilir hikaye. Evet. Şimdi e, kulağa çınlasın Hasan Yılmaz diye benim bir e, polis arkadaşım var şu evet. anda. Emniyet müdürü e, <gülüyor> Yozgat'ta. Paylaşıyoruz. Kendisi eğitimci. Kitap yazmış. Eğitime önem veren bir arkadaşım. Urfa'da görev yaparken bana anlattı <gülüyor> Sokakta işte, araba çizmiş şu veya şu Hı. şekilde olan bir çocuk grubunu almışlar. Götürmüşler ve ondan sonra haber vermişler sağa sola. Hı. Karakolda kalacağına gitsin evlerine ama orada söylemişler. Gelen ana babaya da genellikle babaları geliyor. İşte şöyle yapın, böyle yapın çocuklarınızı alın götürün diye. Adam almış götürmüş çocuğunu. Ertesi sabah geri getirmiş. Ne oldu demişler. Ya demiş yanlış çocuğu götürmüşüm demiş. Nasıl? Yanlış çocuğu almış götürmüş. Ee, çünkü adamın 26 tane çocuğu varmış. Aa, o işte 4 tane karısı. birisi demiş ki bunlar hiçbirisi benim diyememiş. Sonra demiş ki karıları da yanlış çocuğu getirmişsin bu bizim değil. Mizah falan değil. Kesinlikle bu Hasan Yılmaz arkadaşımın bana anlattığı Aman olmuş ya. bir vaka. <gülüyor> Şimdi burada görüyorsun yani babalık ne demek hangi düzeyde ...o bakımdan çok önemli bir noktanın altını çiziyoruz. Dediğin gibi ana baba da bunu yapabilir. Yani ilişkilerin ötesinde o özle ilgili, o canla ilgili... ...bireyi birey yapan o evrendeki teklikle ilgili bir körlüğümüz var. Ve bu çok önemli, üzerinde durulması gereken bir şey. Tam da burada şey geliyor benim aklıma. Hani Bazen ben o duyguyu yaşıyorum... İzliyor bir şey, bir şey öğreniyor ve tamamen rolo, rol olarak uygulamaya geçiyor insan. O zaman da sanıyorum böyle bir e, durum oluyor değil mi hocam? O ilişkiyi, hani gerçekliği özü içerisinde değil de e, senaryosu gereği yaşıyormuş gibi oluyor. Mesela anne çok sinirleniyor ama duymuş ya sinirlenmemesi lazım, sinirlenmiyormuş gibi yapmaya çalışıyor mesela. Evet. Bir, bir öz yaratamıyor. O zaman da hmm. ilişki zaten herhalde düzgün çalışmaz diye düşünüyorum. ...ilişki anlamını... E, ...özden alıyor, candan alıyor. Hmm. E, orada güven... ...bu beni anlıyor. Evet. E, olgun. E, şöyle böyle ifadeler yoksa zaten... ...hakikaten e, sahnede rol oynuyormuşsun gibi... ...rollerin ilişkisi sahne dönmüş oluyorsun. O nedenle de... E, ...çözüm oluşamıyor. E, ve... ...bir gözlem yapmak istiyorum Polat... Şimdi Türkiye'de gerçekten sorun alanlarını öbek öbek oluştursak. Tamam. Ekonomi alanında, siyaset alanında, tamam. eğitim, alanında. eğitim alanında, aile konusunda tamam. baksak. Ve her birinin içerisinde sorunları yazsak. Tahmin ediyorum onlarca, yüzlerce sorun Doğrudur. çıkabilir. Ben şunu iddia ediyorum. Bütün bu sorun listesine baktığımız zaman... Hı hı. Kök nedeni nedir bunun diye sorduğumuzda şunu göreceğiz. Yüzde doksanın üzerinde insan ilişkilerinden kaynaklanan bir durum ortaya çıkacak. Baya iddialı bir şey söylüyorsun. Baya iddialı. Ve iddia ediyorum buradan. Akademisyenler yapsınlar bunu. Para gibi görünen, evet. ondan sonra din gibi görünen, dil gibi görünen, ırk gibi görünenlerin hepsinin altında ilişkilerde bir Aynı. aksama durumu var. Şimdi ben 56 yıl e, bu konuda okumuş, düşünmüş, gözlem yapmış, çalışmış birisi olarak bu e, gözlemime ...bayağı bilimsel bir gözlem olarak bakıyorum. Tahmin ediyorum hocam. E, yani incelenmiş, değerlendirilmiş bir gözlem olarak, bir veri tabanı olarak bakıyorum. Hı hı. Ben ondan sonra dönüyorum, diyorum ki. <gülüyor> Burada kimseyi suçladığım yok. Sadece bir tespit yapmak istiyorum. Anaokulunda insan ilişkileriyle ilgili herhangi bir şey öğretiyor muyuz? Yok. Yok. Programda yok. İlkokulda öğretiyor muyuz? Yok. Ortaokulda öğretiyor muyuz? Yok. Lisede öğretiyor muyuz? Yok. Üniversite öğretiyor muyuz? Yok. Meslek ilişkilerinde bile, mesela tıp fakültelerinde insan ilişkileriyle ilgili... ...doktor-hasta, doktor-doktor, doktor-hemşire doktor ilişkileriyle ilgili... Oturmuş bir kurumumuz yok. Ancak şirketler diyorlar ki gelen müşterinin daha çok satın alabilmesi için pazarlayıcı eğitimi verelim. <gülüyor> Müşteri <gülüyor> ilişkileri eğitimi verelim. Allah razı olsun. Yine bunu yapıyorlar. Özel teşebbüste falan tabii. ve kamuda da yapıyorlar. Ama bu gözlem önemli bir gözlem. Bizim sorunlarımızın temelinde yatan esas neden insan ilişkilerindeki körlüğümüz iken hiç bu konulara bilimsel olarak yaklaşıp bir çaba bulunmayışımızın altını çizmek istiyorum. Vay. Bu çok önemli. Şimdi sen diyeceksin ki, hocam bunu seyrettikten sonra mutlaka insanlar birdenbire... Şimdi birden bire, çalmaya başlamıştır telefonumuzda. <gülüyor> böyle e, hakikaten yokten olacak, Milli Eğitim Bakanlığından olacak, e, çalışmaya başlayalım falan şeklinde. Olacak. Bunu kaç yıldır söylüyorum bilim yön vermeyip politik güçler topluma yön verme durumunda olduğundan dolayı yavaş yavaş oluyor ancak bir politikacı buna uyanıp bir şeyler yaptığı zaman oluyor. Yani mesela ben eğitim alanı ile ilgili şeyi biliyorum ee, yani gene davranışçı yaklaşıyorlar o işe ama mesela bazı insanlar arası ilişkilere yönelik bir takım konular müfredatlarda artık var yani paylaşma, yardımlaşma falan gibi ama ...bahsettiğiniz nitelikte özüne yönelik... ...bir durum yok. Çok bireysel... ...benim size yardım etmem, benim sizinle... ...bir şey paylaşmamın... E, ...hoş bir şey olduğuyla ilgili bir mesajı var. Ama onun dışındaki kısmında herhangi bir şey yok. Tam da dediğiniz gibi. Evet. Ve bunu da yeniden söylüyorum, altını çiziyorum... ...Polat. Hiç kimsenin... ...bir kabahati yok. Kimseyi suçlamıyorum. Tabii, tabii, o... Polat, şimdi... ...az sonra girdim. Evet. Amerika'dan yeni gelmişim. Heh. Böyle iletişimin çok çok... ...yüksek bilinçli olduğu bir şey altıncı kata çıkacağım bir holdingin ee, ee, genel müdürlerine Aha. iletişim günlük iletişim semineri verir tamam az önce bindim altıncı kata bastım düğme yanıyor evet birisi geldi giyinişi kılığı kıyafeti yüz ifadesi belli genel müdür tamam ben anlıyorum onu <gülüyor> Türkiye'de anlıyorum anlaşılır diyorsun şimdi <gülüyor> Adam düğmeye baktı önce. Işık yanıyor. Tamam düğmeye basması gerek. Sonra bana baktı. Şimdi ben Amerikalı gibi davranacaktım. Yani maskeyi takacaktım böyle. Günaydın. Bugün nasılsınız diyecektim. Dedim ki ulan Doğan Türkiye'desin. Sus. Bakalım biz ne yapacağız. Böyle bilimsel bir gözlemle geriye çekildim. Baktık bir. O bana baktı ben ona baktım. İki tane eğitilmiş Türk erkeği. Şimdi bakıyorum adamın bakışında şu var. Tanıyor muyum? Heh, tanımıyor. Şimdi tanımayınca <gülüyor> ne yapacak? Ne yapacak? Zor da durum vallahi. Hakikaten evet. hepimizin için, başına geliyor bu. Onun için mermel bakmamak için sırtımızı çevirdik birbirimize. <gülüyor> Çartınız önde. Düşündüm ya çocukluğumda. Manasını dedim ya. Tarla'daki inekler birbirine selam verir yani Muh! diye. <gülüyor> ...öbürü de cevap verin diye. içimden böyle dedim ya bir böğürsem. <gülüyor> Muhtemelen dedim adam. Dönüp bakacak. Ben böürmeye devam edeceğim ve soracak ne oluyor diye. böürüyorum diyeceğim. <gülüyor> ne münatöbet diyecek. Diyeceğim valla adam olarak, insan olarak selamlaşamadık. Gel inek olarak böğürüşelim. <gülüyor> Şimdi... Ha, <gülüyor> ...Barı kesildi bu örneğe verdim Polat. <gülüyor> <gülüyor> o millet alkışladı. Herkes bugün balık eczadesi çıkan kaçtı diyor ki Doğan Hoca geldi böürdü alkış aldı. <gülüyor> İyiymiş hocam? Şimdi vallahi hocada keramet var böürse de alkışlıyorlar diye. Evet. Şimdi demek istediğim bu. Bakın bu kişi genel müdür Aha. Üniversiteden mezun Hı -hı. insanlar yönetiyor fakat iletişim bilinci bakımından bir körlük var. Doğru. Bu çok yaygın. Doğru. Ondan dolayı. ...bizim toplumda ilişkinin kan damarı, kalbi Aha. iletişimden geçer diye bir bilincin oluşması lazım. Doğru. Yani öyle bir şey ki bu, Amerikalılara da hey iletişim içindesiniz ama ilişki içinde değilsiniz. Yalnız hissediyorsunuz, sadece psikiyatriste gitmeyin, arkadaş var, dost var, ev var, sabahleyin beşte... <gülüyor> ...kalktı <gülüyor> bir şey gidip 11'de gelmeyin diye... ...söyleyesim geliyor. Burada da... ...ya bir selam gelmeyin. Yani bizim kültürde... <gülüyor> ...selam vermek sünnet... ...verilen selamı almak farz. Hı hı. Dinimizden gelen bir bilinç... ...bunu heba etmeyelim. Bu sadece tanıdık bildik ortamında değil. Doğru. İnsan olan her yerde yapılması gerekir. Çok önemli. Onun için iletişim ve ilişki bilincinin... Şöyle bir tozunun kaldırılması, pırlanta değil ama hiç olmazsa yani bir maden şeklinde değerli görülmesi gibi bir tavır içerisine girmesi lazım diye düşünüyorum. Peki siz aralı sırada onu söylüyorsunuz. Ben de sormak istiyorum. Yani bizdeki esnaf kültürü aslında ilişki kültürüdür dediğinizi ben duydum. Ee, neden öyle bir şey söylüyorsunuz hocam? Ee, şimdiye kadar gördüğüm gerçekten esnaf gibi esnaf olanlarda müthiş bir ilişki. ...bilinci var. Hı hı. Yani bir kere müşteri... ...veli nimetimizleri... Hı hı. ...çok güzel keşfetmişler, anlamışlar... ...ve sadece şimdi... ...şu an değil, uzun vadeli... ...ilişki içerisinde müşteriyi görmek... ...gerektiğini hı hı. biliyor. Müşteri girdi... ...teşekkür, minnet duyuyor... ...adımını attığından dolayı. Bir şey almasa da geldi ya... ...bunu güler yüzle... ...iyi hissettirecek şekilde uğurlamaya... ...önem veriyor. Bu taksi şoförü olsun... ...berber olsun, hı hı. dükkan sahibi olsun... manifaturacı olsun, oyuncakçı... ...kırtasiyeci fark etmez. Bunu şimdi büyük süpermarketlerde... ...yapan... ...yine var yani. Tezgahlar var, olsun... ...diğerlerinde falan. Hakikaten da ...anamayın. Ama... ...bizim geleneksel yapımız içerisinde... ...iletişim... ...konusunda yine... ...biraz açıklığa kavuşmamız hmm. lazım. Yani onların da ilişki... ...güzel ama iletişim konusunda... Yani, sıkıntılar vardı. Yani işte mesela esnaf şu hatayı yapabilir yani. Abi neresin hoş geldin bilmem ne falan filan. Senin içindeki Polat'ı o özü ihmal edebilir. Doğru. Ve çoğu insan için bu işleyebilir ama yavaş yavaş Türkiye'de Hı -hı. de birey olmayı önemseyen, birey olarak kendi tanım içerisinde var olmaya değer veren insanlar çoğalmaya başladı. Yani bunun kaynağının bizde var olması bana çok anlamlı ve çok güzel geliyor. Demek ki geliştirilmesi gereken bir durum var ve o geliştirme sağlanırsa işi çözeceğiz gibi diyorsunuz. Ve bunun da bence anahtarı can kelimesi. Candan bir ilişki olursa bu işi çözeceğiz. Evet yani her bir bireyin içinde o bireyin kendine özgü bir can olduğu çok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 Evet, valla hocam şimdi siz böyle iletişim falan filan dediğiniz zaman da e, yani tabi bir takım acemilikler de yapıyoruz iletişim konusuyla ilgili. Elbette insan bir alanda kendini geliştirmeye başlayınca bir takım sorunlar oluyor. Bir şey anlatmaya çalışırken başka bir şey anlatmış oluyor. Bir şey söylemeye çalışırken hiç alakası olmayan bir şey ifade etmiş oluyor. E, sanıyorum buna da iletişim kazaları diyorlar. Ee, o konuyla ilgili ne yapacak insanlar hocam? Yani bizde evet. yaygın. Yani yanlış anlaşıldım diyor adam. Beni diyor yanlış evet. anladılar diyor. Evet. Ee, şimdi geçenlerde bir arkadaşla toplanmıştım. Kendisi Ortadoğu Ekonomiden e, mezun sanırım 50 52 yaşları civarında. Kopenhag'a <gülüyor> gitmiş. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> bir yere gideceğim diyor. Bu otobüs oradan geçer mi acaba diyor. Böyle Gel gelim diyor. Otobüse vermiş şoförü demiş ki bu adrese bu otobüs gidiyor mu demiş. Aha. Ha İngilizcesi içerisinde. ...şoför bakmış... ...günaydın demiş... ...güzel bir gün değil mi... ...size de güzel bir gün diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir baka kaldı diyor... ...çok utandım hocam ya diyor... ...yani bir günaydın diyor demek aklıma gelmedi diyor. Şimdi orada bir iletişim kazası var. Ee, yani... E, ...önce bir merhaba... Evet. Ee, ...ya bir şey sorabilir miyim falan... ...bunlar açıcı şeyler, Aha. ilişkiler. Ee, bunun farkında olmak çok önemli. Evet. Bir de... E, Şimdi trafikte arabaya bindik. Tamam. Kuralları biliyorum. Evet. İyi de araba kullanıyorum. Tamam. Şöyle düşünmem çok yanlış. Kuralları biliyorum gayet araba kullanıyorum. Ben bugün hiç kaza yapmayacağım. Neden yanlış? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> benim kaza yapmam. Sadece, sadece benimle ilgili bir olay değil. Benimle ilgili değil. değil. Diğerlerinin kuralları nasıl bildiği, nasıl algıladığı ve nasıl uyguladığıyla Aynen. ilgili bir durum. Şimdi ben iletişimi biliyorum, ilişkiyi biliyorum. ...ben hiç kaza yapmayacağım. Aynı durum oluyor. Seni nasıl algıladıklar beni yani? Tabii ya. Evet. Güler yüz gösteriyorsun adam diyor ki... ...ne sırıtıp duruyorsun lan diyor. Deminden beri diyor. Ulan Doğan Hoca bize güler yüz demişti. <gülüyor> <gülüyor> ya ben oğlana geçen gün şey dedim hocam... ...ayıp ne oğlum diyorum bir şeyle ilgili yani. İşte baba bilmem ne yapalım. Ayıp et. Ben kötü bir şey yapmadım ki diyor bana. <gülüyor> Şimdi, Algılama. Tabii ki. Ve ben o an uyandım. ya ayıp ettiğin sözünün böyle anlaşılabileceğiyle ilgili... ...ilk kez o an uyandım. Hayatımın evet. hiçbir yerinde bunun böyle anlaşılacağını düşünmedim ben çünkü. Evet. Ama o hiçbir çöplük getirmeden... Aha. ...olduğu gibi anlıyor. Tabii yani, tabii neyse. kelime anlamıyla doğrusu söylüyor çocuk. Evet. Ben bayağı diyorum ki ayıp ettin diyorum. Yani evet. bunu isteyerek ayıp ettin gibi de anlaşılabilir bu durum. Evet, evet. Şimdi onun için... Yani sık sık olan trafik kazaları türü var. Aha. Şimdi yeniden daha önce söylediğimi getirelim. Türkiye'deki sorunların temelinde trafik iletişim kazaları yatıyor. Hı hı. Ee, ve genellikle o cana işimizden dolayı oluyor. Ee, birisi ırkından dolayı, dininden dolayı, şivesinden dolayı suçluyorsun. Sonra bir tanıyorsun. Hii, nasıl can, nasıl zengin, nasıl seninle can cana ilişki kurduğunda güçlü bir güvenilir Hı -hı. ilişki yaratabilecek ve utanıyorsun kendinden. Ve bu fırsatları vermediğimiz çok durumlar oluyor. Ee, onun için hakikaten e, bir sorun çıktığı zaman acaba iletişim kazası oldu mu? Buna bir bakalım demek çok önemli bence. Çok çok önemli. Peki hocam son birkaç dakikamız kaldı. Bugün sizi dinledim ne yapayım? Yani baktım, iletişim var, ilişki var falan filan. Ne öneriyorsunuz, ne yapsın? Ben şu geldiğim noktada kendime şunu soruyorum. Şu anda... ...iletişim içinde olduğum kişiler var mı, mesaj veriyor mu? Hmm. Bunu sorduğum andan itibaren şunun farkındayım. İki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar. Tamam. Onun için... Ben kimlerin farkındayım? Kimler benim farkında? Ve ne gibi mesajlar veriyoruz? Bu çok önemli bir bilinç. ve Ben hayatımı bu bilincin oluşmasına adadım. Benim ülkemde bu bilinç yerleşsin. Hayatımı buna adadım yani. Ve bu sadece insanlar için değil. Yani olgunlaştıkça şunun He. da farkına varacaksın. Ağaçlara da mesaj veriyoruz. Doğru. Kedilere de mesaj veriyoruz. Ya umurumda değilsin diyoruz. veya da Teşekkür ederim. Ne güzel çiçek açmışsın diyoruz. Veya susuzsun. Evet. Biraz sonra sana su koyacağım diyoruz ki diye de. O kuşa da. Ve bu bizim insan olmamızın bir parçası haline gelmeye başlıyor. İletişim içinde olduğumuzun farkında olmak. Seçimlerimizin farkında olmak. Peki hocam. Ağzınıza sağlık. olun. Polat teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. ya. Yani. Değerli izleyenler. Bir programın sonuna daha geldik. Önümüzdeki hafta başka bir programda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın ve pazarlık.